Muhammed, Mahzum, mektub, oğlum, Muhammed Masum Kutadşiroğlu mektup muhterem oğlu Muhammed Masum Kutadşirüyay'a münder ittariidi ala insanın sahip olmuş olduğu ömür ve vakitlerin yerli yerinden muhafaza etme ve değerlendirmeye teşvik hakkında teşvik hakkında. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki لَا فَجَّلُ قَدَمَا عَبِّنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى Yarın kıyamette mahşerde insan dört şeyden hesaba çekilmediği müddetçe hayat sayması olmayacaktır. Dört şeyin mutlaka ve mutlaka, mutlaka ve mutlaka korunması söz konusu. Burada ikisna, mistisna yoktur. Bu dört soruya eğer insan gerektiği şekilde cevap verebiliyorsa tamamdır Allah'ın ismiyle. Karnesini aldı, sınıfını geçti. Ama dört tane soruya, e işte üç tane cevap verdi, birisine veremedi veya bir tanesine verdi, ikisine veremedi veya bir tanesine cevap verdi, üçüne veremedi, sakıldı. Bu sefer ayaklar zangır zangır sağa sola kayma olayacaktır. An omrihi fî mâ etnâvûn Ahirette gelecek olan hem de sevap günah defterlerinin tartıldığı, terazinin başında olduğumuzda bize telkih edilecek, yöneltilecek birinci soru Ömrüm nerede geçti? Ömrüm nerede geçti? Ömrüm nerede geçti? Cami yolunda mı? Medrese yolunda mı? Peki, cihaz yolunda mı? Nerede, nerede? Nerede, nerede? Hesap ver! Aslaya çok bir ömür verdik sana. Önce soru zamandan geliyor, zamandan geliyor, zamandan geliyor. Hesap ver! Ömrün nerede geçti? İkincisi, A-Ve'en cismi fîmâ eb-lâhû. et ve kemik verdik sana. Eee, peki sen bu et ve kemiği nerede yıprattın? Bu ayaklar ne demek tuttu, hesap ve hesap, gözler, kulaklar, eller, ayaklar, bunların peki hesabı ve kitabı sorulacak icabında. Muhasebeti sorulacak. Üç, وَعَنْ عِلْمِه۪ مَا ilim İlim verdik, hocaysan, tamam kitap verdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Cemaatsan, peki dinledin vesaire. Öyle veya böyle. Ama yazılı ama sözlü, eh, ilim sahibi oldun, bu ilmi ne yaptın, bu ilim nereye gitti, bu bir tohumsa acaba hangi tarbaya bu ilim denen tohum ekildi, bunun hesabı sorulacak diyor Rasulü Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından dördüncüsü bu an, Mâ lehî mineyne iktesebevvâ fî men fekâhû. Dördüncü hesafta kitab. Maldan soruluyor, paradan soruluyor, nereden kazandın, ben nereye harcadın, nereden kazandın, ben nereye harcadın. Bir daha toparlayacak olursak, Resul-i Ekrem ki, dört şeyden mahkeme görülecek. Dört şeyin hesabı kitabı görülecek, bir, ömrün nerede geçti? İlk hesap zamandan geliyor. Bunlar çukadan on size verilmedi. Verildi mutlaka, verilene mutlaka bir hesabı kitabı olacak. Ömrün nerede geçti? Ardından bedenin nerede yıprandı. Bunun hesabı sorulacak. İlmin peki gereği yapıldı mı, yapılmadı mı? Cevap paradan sorulacak, maldan sorulacak dedi, nereden ve nereye harcadın. Her birisi affedersiz dişi bir kelime, yani yavrulayan bir özellik sahip. Her birisi birkaç kitabı yazdıracak kadar e, derin maddeler bunlar. Tatlı Sultan oğlu Muhammed Masum Kudri oğlum vaktin ve değer ve kıymeti nedir? Eee, vakti nasıl muhafaza edeceksin? Kıymetli olan her şeyin muhafazası söz konusudur. Para kıymetlidir, ona göre e, muhafazası söz konusu oluyor. Parayı kimsenin görebileceği bir yere koymuyoruz. Artık yani mal, dükkan neyse, kıymetliyse mutlaka muhafazası söz konusu oluyor. oluyor. Vakit ki Allah en büyük nimetidir, vaktin değerlendirilmesi ve gelirilmesi noktasında oğluna teşvikkar mektup yazıyor. Belki de zindamdan yazıyor. Bu da olabilir. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nimetten Mahdunun ziyimâ ketbûr min ennâs İki nimet var buyuruyor Peygamberimiz. İnsanlar bu iki nimet konusunda aldanmıştı. Aldanmıştır! Aldanmıştır! El-sihatû vel-garâhû Birinci peki değerini bilemedikleri nimet, Sıhhat diyor Resul Eks. Sıhhat bize verilirken bedava verildi. Bizden peki para kul istemediler, Tadeh Bey istemediler. Cenab-ı Hak Celle Celal'ı kendi atillim-i subhaniyesinden bize peki sıfat derdi, el ilmu ilman, ilm el -il azdan, ilm el -il adyan buyuruyor. İki türlü ilim var bitiyor Rasulü Ekleyem sallallahu aleyhi ve sellem. Önce tıp ilmini söylüyor. Birinci tıp ilmi, doktorluk ilmi, ikincisi din ilmi buyuruyor Rasulü Ekleyem sallallahu aleyhi ve sellem. El ilmu ilman, ilm el azdan ve ilm el adyan, sıfat olmadıktan sonra din nasıl yerine getirilecek? Ama bu nimetin kıymeti bilinmedi diyor sürekli sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de, bir de boş vakit, boş vakit ve bitlerin boşa geçmesi meselesi var. Demek ki önce, <gülüyor> had ardından vakti gereği gibi değerlendirememe e, suretiyle, suretiyle insanlar siki nimetle aldandı diyor sürekli sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu mazrurinden eylemesin, aldanmışlardan eylemesin, her nimetin hakkını, esvabını kitabını verecek şekilde değerlendirmeye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri muvaffak eylesin. Yusuf Karadağ, Kısırlı Halim'in bir kitabı vardır. Selvastu indel muslim diye, güzeldir. Ahmet Abdülkad ve Rübülde Hoca'nın e, yine kıymet zaman indel ulema. Alimler, alimler zamanı nasıl değerlendirdiler? Onların nazarında zaman ve zamanın idaresi nasıl olmuştur noktasında. Neler var neler, neler var neler, daha da neler var neler. Bu markette ne yok ki? Allah velakin müşterisi nerede? Markette var 5 milyon çeşit mal, değil dükkana girmek gelip de fikrine dayı bakmıyoruz. Ne var ne yok bu markette diye. Allah da bize ne yapsın? Resul-i Eklem sağ olasem daha bize ne yapsın? Ulema daha ne yapsın bize? hadil هَادِي الْحَضَوْدِينَ وَاَوْضَعُهَا Oğlu Muhammed Nasûm Buralardan yani haber soracak olursan, buradaki haberle buradaki haberler müstevcibetun lil Hamdi gerektirecek efendim noktada. Elhamdülillah buradaki halimiz, etvarımız, tavrımız, gündelik yaşamımız hamdi gerektirecek güzellikte. Ahvalu u adîl وَاَوْضَاعُهَا مُسْتَوْجِبَتُ الْحَمِّ الْمَسْءُولُ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan istenilen şey, Mevla'dan istediği ve istenilmesi gereken nedir? Selametüküm, sizin peki sıhhat ve olmanızdır, sıhhat ve afiyette olmanızdır, vazh ikametüküm. Aynı zamanda din konusunda yazda yapmayan bir araba misali. Ey, tekerleri böyle sağa sola sizi e, e, e, bir İslami hayat, bir istikamet üzere yaşantıdır oğlum diyor. Yani bir yerde buranın şerhi çok uzun gider. Bak burada, burada selamet hüküm. Peki sıhhatimiz mühim, arkadan peki vasikamet hüküm. Bir üzere istikamet diyor. Deminki Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve hadis çıktı. Yani insan insanın beden beygirine affedersiniz bakmalı, onun sıhhat ve afiyeti için e, dikkat ve özen göstermeli Hadis kitaplarından ''Heddub'un ne davu'' diye bölüm vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tıp alakalı yemek, içme, beslenme veya bugünkü modern tıbbın tabiriyle koruyucu eğitimlikle alakalı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok hadis vardır. Karpuz üzerine Resulekrem sallallahu aleyhi hadis-i irat veriyor. Karnabak üzerine hadis, irat hadis-i irat veriyor. Ta işte diğer bitkiler diğer izleme babsız Resulekrem sallallahu aleyhi ve sellem vurgu yapıyor. Bir sünnetleri efendim cübbe şalvara işaret ededik. E bileyim işte böyle birkaç kalem sünnete sünnete ağırlık vermek suretiyle hayatın tümüne, tümüne, tümüne hayatımızın tümüne kanlık eden hadislerden bazılarımızın hiç mi hiç haberiyor, hiç mi hiç haberiyor, hiç mi hiç haberiyor? Ulema arkadan müstakil kitaplar yazıyorlar. Nam-ı Cehebin nebevi'si vardır. Nam-ı Tabeli'nin ah öyle. İbni Kayıncavzi'nin tubbun nebevi'si vardır. Resul-i Ekrem'in özellikle insan sağlığı açısından belki dikkat edilmesi gereken noktalara temas eden ne kadar da hadis-i şerifleri var. Bunları kim okuyacak İsmail'a? Bunları kim okuyacak Allah'ın yedi kulları? Onun için ulema'dan bazıları Arapça öğrenmek farz ayındır diyor, farz-ı ayındır diyor, farz-ı ayındır diyor. Yani bir kesin Arapçayı öğrensin, bir kesin öğrenmesin, yok! Herkes Arapçaya vakıf olacak diyorlar. usul bir kaide vardır. Eğer bir ifadetin yerine getirilmesi için başka bir şeyin yani yerine getirilmesi gerekiyorsa, o da peki onun gibi farzdır diyor. Farz ibadetin yerine getirilmesini gerektiren şeyi yapmakta farz diyorlar. Peki Kur'an okumak diyelim. ee bunun yanında dini öğrenmek, şu bu vesaire bunlara bize farz olan ibadetler, farz olan gibi görevler. Öyleyse bunların yerine getirilmesi için gerekli olan araç da vasıta farz diyorlar. Örneğin misal namaz kılmak farzdır. Namazın yerine getirilmesi için gerekli olan araç abdest o da farzdır diyorlar. Selametükün ve istikametükün. Oğlum sıhhat afiyetiniz, arkadan da istikamet sahibi olmanız, dinde taziskâr olmamanız. Yani dinin musluğunu, musluğunu sıkı tutun. Gevşek tutmayın. Hayatınıza herhangi bir arıza belki halal vermesin. Oğlum, izate yekserah, el husûl, bineşiyetillâhi teâlâ, eğer kavuşmak, Allah'ın iradesiyle, peki kavuşmak mümkün olursa, ulaşmak mümkün olursa ila Ecmir, Hindistan'da bir şehirdir bu. Ecmir'e kavuşmak, Rabbim peki ilerse, aa, oraya gelmek nasip olursa, وَحَقَلَةِ النَّجَّاسُ مِنْ هَذِ الْعَقَبَةِ الشَّدِيدَةِ وَالْحَرِّ الْمُقْرِةِ Çok sıcak var oğlum diyor, ortalık yanıyor, kavruluyor. Hayatı zorlaştıran bir takım yokuşlar var, çok yani Yaman efendim e, hayata elverişsiz bir takım durumlar var. Diyelim mesela yol emniyeti söz konusu oluyor, e, belki yağmur yağdı, çamur oldu vs. Hindistan'ın çamuru da tutkal gibidir. Yani yapıştı Mutlaka senden bir şey alacak yani, ya ayakkabı yağacak ya lastiği bir şey alacak. Nam-ı Rabbani Kudüs-i sırr bazen cesreye taşıldığı zaman yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yla maruz kaldığı zaman Hindistan'da Lahore sokaklarında e, gezerken artık yani kafada sarı uçmuş, ondan sonra e, gömlek düğmeleri çözülmüş, bastığı yer çamur, Laf değil kalıyor, da haberi yok, acaba ki gidiyor, paşacık, yalan açık, yalan açık. delikanlı gibi esiyor rüzgar, deniz sahilinde vesaire falan filan. Yani yaşıyor mu, dünyada mı, ukvada mı, nerede oldu belli olmayacak şekilde öyle dağınık bir halde giderdi. Çamuru çok şey yani, çileli de meşakkatli. Artık yani hayatı zorlaştıran engellerden diyor, kurtuluş müyesser olursa, sıcaklar da yani çok yakıyor. Hareket efendim kabiliyetimizi önlüyor. E, dolayısıyla e, bu e, yokuşlar bu efendim hayatın çileleri bittiği zaman etböyle kim kitadan ve oğlum ben sana yazacağım ben. Lekt yazarım ben sana ve seni yani arayacağım inşallahü teala. Memrabbani kudjestirronun ee, büyük oğlu Muhammed Said, 11 tane çocuğu vardı, 3'ü erkek, e, 8 tanesi de e, kız idi. Özellikle Muhammed Said ile e, Muhammed Sadık, bir de e, oğlum Muhammed çok ihtimam göstermişti. İhtimam Rabbani, benim oğullarım, benim mahremi esrarındır esrarımdır buyuruyor. Kimseye senin söylemediğim bir takım sırları onlara emanet ettim diyor. Bununla birlikte, bunlar benim mahrem esdarım, esrarım, e, gizli sırdaşlarım olmakla birlikte, birlikte bunlara bile anlatamadığım bazı temel gerçekler var. Onlara bile sızdıramadığım bazı hakikatler var. Bana emanet edilmiş olan ilimler var. Ne diyor bu adam, ne diyor bu adam Cemaat? Şimdi ne kadar kolay konuşuyoruz değil mi? Allah dostları hakkında vesaire. Adamların makamları o kadar yüksek ki, o kadar yüksek ki, şimdi baba nereden gidiyor, i̇mam Rabbani nereden gidiyor? Onların peki makamları o kadar âli olmakla birlikte, İmam-ı Rabbani bir takım sırları bile onlara aktaramıyor. Niye? Daha çok yolları var. Onun için Muhammed Mezûkü Tizdesirru mektubatında, Babamın kitabını okurken diyor öyle Selamun aleyküm okumayın diyor. Babamın cümlelerini bir okuyun ama bin kere tekrarlayın diyor. Bir okuyun bin kere düşünün diyor. Ondan sonra göreceksiniz diyor. Babam niye ikinci binin bütçesiydi? <gülüyor> Muhammed Said Caddesi'nde ve Muhammed Paşa babaların yanında yazıyor. İmam Muhammed Masum Fudisesi Ruh ise i̇mam e, kabrine 200 metrel mesafede. İmam-ı Rabbani Fudisesi Ruh 10. yüzyılın e, müceddi diyelim, e, oğlu ise 11. yüzyılın müceddi, yani din ondan soruluyor. Abdülhakim-i Seyalekuti diye bizim Osmanlı mebreselerinde kitaplara okunan büyük bir alim var. Bu Abdülhakim-i Seyalekuti Hindistanlıdır. Mamı Rabbanin Siti şöhretini duyunca kim bu adam diye kalkıyor memleketi Seyalekuti'ten ta Ferhen'de geliyor. Mamı Rabbanin keşfinde Abdülhakim-i Seyalekuti'nin geldiğini görüyor ve Seyalekuti yakalıyor. Oğluna diyor ki, oğlum diyor, sonra, diyor. bir alim gelecek diyor, ee, bana bir takım sorulara sormak için geliyor bir yolda şu an, e, kapıyı açarsın, sorduğu sorulara cevap verdi. Imam Rabbani Kütüze Sirru'nun dediği gibi oldu. Abdülhakim İseye'li Kütü, Imam Rabbani Kütüze Sirru'nun kapısına dayandı, kapıyı tıkladı. Ardından Imam Mahmat Masum Kütüze Sirru'nun kapıyı açtı, buyurun dedi. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam, buyurun dedi. Dedi ki, burada İmam-ı Rabbani, teşekkür ol, Ahmet-ül farif diye bir şeyh efendi var, onu göreceğim dedi. Muhammed Masum dedi ki, babamdır bizi buyurun dedi, ne ihtiyacınız var, bazı sorularım var dedi, onları soracağım dedi, buyurun bana sorun dedi. Muhammed Masum daha çocuk yaşta, hatırladığımız Eyalet-i Hüthi hakikaten güçlü bir adam, çok güçlü de. hatta İmam-ı Rabbani halifelerinden de olur. Abdul Hakim Siyer o zor mühlet soruları Mamet Masum'a soruyor. Muhammed Masum halinde tek tek hepsine cevap veriyor. Abdul Hakim olduğu yerde kalakalıyor. E diyor ki kendini hepsine ya diyor bu adamın oğlu bu ise ya bu adamın kendisi geldiği gibi dönüp diyor. Mektubu yazdığı, yazdığı insan, böyle kalifi size kariyeri olan bir insandır. Değil İmam-ı sadece mektubatı, onun da mektubatının belki e, okunması gerekir bir yerde. Efendi Hazretleri bana dedi ki, dedi Bayram Hoca bunun mektubatını göremedik dedi. Osmanlıcası var da, ama yok. Ama bu fakir farklısını buldu. Aleyküm bil cem'iyeti, oğlum, bak Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yla beraberlik halini muhafaza etmeye bak. Allah Celle Celaluhu'yla eki beraber olma halini devam ettirmeye bak. Aleyküm bil cem'iyeti, cem'iyet senin bildiğin benim bildiğim cem'iyet toplum değil. Kasavuf terminolojisinde kendiyet hali, kalbin Cenab-ı Hak ile beraberlik halidir. Kalbin sürekli belki Mevla ile meşgul olsun. Eğer bir Müslüman diyelim, bir Müslüman uçağa benziyorsa, uçağa benziyorsa uçak piste inmeden önce hatta yani e, yolda gelirken bile havada gelirken bile uçağın mutlaka Havalandaki gözetleme kulesiyle veya işte uçağın fiyatın diyelim mesajlarını dinleyen kuleyle mutlaka temasta olması lazım. Eğer bir uçak diyelim mesela havalandaki gözetleme kulesi veya dinleme kulesiyle eğer irtibatı ve alakası kesilirse, uçak kesildi. peki ya düştü, bir meçhule karıştı yani gibi Müslüman'ın sürekli bir uçak misali, merkezde sürekli kontak ve irtibat halinde olmalı. Aleyküm bir cem'iyeti. Bezibestani Kütüze Sirruh buyuruyor ki, ee, Cenab-ı Celle Celaluhu benimle beraber olduktan sonra, ben Rabbimle cemiyet halinde olduktan sonra, Rabbim beni cehenneme koysa da ne gam, ne keder, ne yazar diyor. Yeter ki o benimle beraber olsun. Şair de bir beytinde der ki, Rabbim, Rabbim, sen, sen, seni denginlemeyenleri cehenneme koyacağını söylüyorsun. Sen, sen. Sana kulluk yapmayanlara cehennemde heza ve cefa yapacağını söylüyorsun. Rabbim Rabbim, cehennemde olsa bana etmek için cehennemde sen berabersen o cehennem bana cehennem değildir, cennettir Rabbim. Çünkü sen de Allah Celle Celaluhu ile böyle çatır çatır çatır çattır pazarlık yapıyorlar sanki. O kadar Cenab-ı Hakk'a yakın kemasta insanlar. Yoksa dünyanın yani güllü kışı, dünyanın peki stresleri, şubu vesaire, kurtulmanın imkanı yok. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi Kudsi'de buyuruyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan aktarıyor. Yedme Adem, Ademoğlu, seferrar il-ibadeti emleh sabreke. Adem'e kendini ifadete kaptır, bana kulluğa kaptır. Ama nasıl? Namazla mı olacak bu? Ama işte oruçla mı veya başka türlü izikirle mi? Murakabeyle mi? Neyle olursa olsun. Emle sabreke kalbini zengin kılayım. Kendini bana kaptır. Ki, ki seni ben zengin kılayım. Ve senin ekonomini düzelteyim. Bakın, çok enteresan değil mi? Çok ilginç değil mi? Allah Celle Celalühu dünya işlerinin hiçbir ne Herkesin belki biricik düşüncesi olan ekonomik geçim şartları vesaire. Mevlan neyi nereye bağlıyor? Teferrer bi ibadeti kendini bana kaptır, Ben benle meşgul oluyor Cenab-ı Hak Celle Celalühu. E emla' sadrike rinan, kalbini zengin kılayım. O erdi fakrake. Ekonomik hayatını bir düzene koyayım ben Cenab-ı Ve tef'al. Yapmayacak mısın peki? <gülüyor> Dinlemeyecek misin peki? He? Beni değil de peki, benim dışımdakiler eten düşünüyorsun değil mi? Ee, hani murakaben yok, hani diyelim rabıtan yok, hani diğer mesela evrabi eskarın yok, yamuk yumuk senin anlayacağın. Ee, o zaman ne yapacaksın biliyor musun? Ve illa tef'al. Melek fı sabreke şülen. Senin var ya seni strese boğacağım diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Senin dertlerin var ya bitmeyecek diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. <gülüyor> yok hanımın derdi, yok çoluk çocuğun derdi, yok ekonomik derdi, yok devlet tak takışman, yok fiyasayla dövüşman vs. Sana var ya sana gün yüzü göstermeyeceğim diyor Allah Celle Celaluhu. O lenteşi yok artırak fakirliği de peki sen, sen senden kaldırmayacağım diyor. Sürekli akşam sabah para tutkusu, akşam sabah peki ben ne, ne kazanacağım bilmem ne olacak vesaire, para battı şu oldu bu oldu bilmem vesaire, seni böyle var ya makaraya saracağım diyor Allah bunu yapacağım diyor. Hadi bakalım, Cenab-ı muslukları kapatınca ne oluyor peki? Hayat kurmuştun, ne oldu senin ekonomik tedbirlerin, hani senin peki devletin bekası için almış olduğun önlemler vesaire, baban söndüktü. Havamızdan geçilmiyor. Allah'ı seyler dayılanıyoruz. Allah Celle Celaluhu bi anhevla imhal eder ama Allah. Allah asla ihmal etmez. Allah Celle Celaluhu teşvi vela sensin. Bir bakkal hesabı gibi yapıyor işte Cenab-ı Celle Celaluhu. Bakkaldan beresi yazdığın zaman alt alta yazıyor. Eee ne diyecek de peki? E, işte, Aybaşı geldi mi gideceksin paşa paşa icabında veya tıpış tıpış ödeyeceksin, ödeyeceksin. Birinci aydaki hesabı kapatmadan ikinci bölgeye aya ait bir iptal bir şey alamıyorsun. Bakkal yazıyor, ihmal ed ed ediyor ama, e, imhal ediyor ama, süre veriyor ama Allah bir şey yapma bakkal ihmal etmiyor ihmal etmiyor, şu hesabı kapat, ondan sonra bir ikinci hesabı açalım diyor. Cenab-ı Hakk'ın da kanunu aynen böyle gidiyor. Nasıl, Allah bu kadar günaha rağmen bize sebe ederiz, ee, affedersin düşüncesiyle, düşüncesiyle Mevla anında küp Vereceği azabı ve eczayı ve cefayı vermiyor. Yine o da merhametinden kulun ki döner diye. Mevla misineyi, balık verken misineyi Cenab-ı Celle Celaluhu böyle uzatıyor ki, uzatıyor ki, Kulun uyanır da dönmesi mümkün olsun diye. Ben öyle evet. anlamıyorum bunu. Aaa Allah bak, güzel de çirkinde çirkin de yapsak öyle Öyleyse yap oğlum <gülüyor> <Vesaire. gülüyor> Ya ama Allahü Teala'nın Teala kanununun baş tarafını gördük ama son tarafını göremedik. Allah imhal eder, süre verir amma. Allah kesinlikle ihmal etmez, ihmal etmez, ihmal etmez. Bu kadar çılgınlığa, çılgınlığa rağmen Allahü Teala İstanbul'u yıkmıyor, yine Türkiye'nin sağına soluna batırmıyor, batırmıyor ama bilelim ki, bilelim ki, bu haylazlıkların, bu yaramazlıkların çetlesi tutuluyor. Vakti saati geldiği zaman yine Allah çizgiyi çekecek, toplayacak. Allah bir daha o elin kaza ve afetlere. Cenab-ı Hak Celle Celal Ruh, bu mazlum ümmete göstermesin Amin. ama öyle bir hareketimiz var ki vur Allah'ım bize, vur Allah'ım gözümün üstüne nereye istiyorsan oradan beni patakla der gibi yine Cenab-ı Celle Celal'e sayılanıyoruz. Dayı, Bunun anlamı yoktur, şunu konuşmak bile peki birileri rahatsız ediyor. Ya sen ne diyorsun kardeşim ya, ne diyorsun ya, bana anlatsana bu belada musibeti mantığı ne ya, suçsuz ceza olur mu ya. Sütsür ceza olur mu ya? Sur, ceza olur ya? Bak şu günleri yaşıyoruz değil mi? İstanbul İngilizler tarafından işgal ettiği zaman Bütün millet var ya Değil yani yeryüzü Ondan sonra Sultan Selim camisinin minareleri Böyle pıtrak pıtrak insan doluydu Ondan sonra kubberi üzerine çıktı Allahım Allahım İslamın son kaleti Osmanlı toprakları Özellikle İstanbul gidiyorlar Gidiyor Allah'ım diye ne kadar göz yaşları döküldü biliyor musun? O günleri peki mesela bir hatırlayıp da bir ders almak bundan sonra halimini e, çekip vermek, bunu düşünen yok. Ee aile boyun eğlen babam eğlen, eğlen babam eğlen, eğlen babam eğlen, bunun mantığı yoktu. Gaflet en büyük düşmandır. Gaflet en büyük düşmandır. Gaflet en büyük düşmandır, eğit mikrobundan, peki hafstürü kanserden çok daha tehlikelidir. Tehlikelidir, aleyküm bil cembiyeti, oğlum kalbini sürekli Cenab-ı Celle Celalıyla ile irtibat halinde olsun, araya, fasıla koymayın. Rabbim var, tamam mı? Rabbim var, Rabbimle ile beraberce ölüm de hoş. Ömür de hoş der Osmanlı, Rabbinle beraberliğim var, Rabbinle beraberliğim var, Ömürde hoş, ölünde hoş, Şemci Tebriz'i Kudüs'e Sırrlığı'nın gibi, Rıcaenullah fil madî, bima kanu ener râdî, Rıcaenullah fil madî, bima kanu ener râdî, Temel muhti ve mel adî, ve men mufti ve men badi, Kuzer edarem cagan Şems-i Tebrizi. Nicael olan dilim abi. Geçmiş zaman dilimlerinde yaşayan Allah'ın dostları var ya, Sevgili kulları var ya, ey. Bime kaloh enarul adi. Onlar ne söylediyse hepsi benim kabulüm. Onlar nesle dişe, efsi benim kabulüm, semal müfti ve mal qadi, semal müfti ve mal qadi. Ya müfti kim kardeşim ya? Şeyhistan kim ya? Büyük adamlar bunlar, dini hamalları bunlar dedi. Ya müfti kim? Şeybistan kim? Bu daren cagandarın benim Rabim'm. ''Benim tekip, Mevla ile kara sevdam var.'' diyor. ''Rabbim var.'' Artık diyor, gamma, kedere, üzüntüye, atla vakata, yer yok. İmam Rabbanî, Keddesallâhu-sirrâhu-slamadânî bir başka mektubunda, Mevla ile beraberliğin zikirle, en ekstra şekilde elde edileceğini söylüyor. Zikrullah, ki dert esnasında, İsmet Dalibullah'ın buyurduğu gibi isim maksut değildir, maksutla hedef müsembadır buyuruyor. Benim ismim diyelim icabında Abu et gösteriyor ama et ve çemikten öpeye, şu et arkasındaki diyelim afedersiniz e, öz Bayram gösterir, Bayram Ali ismi diyelim. Cenab-ı Hak Celle isminden meksut, peki Cenab-ı Hak Celle isminden meksut o Allah'ın lafzı değildir diyor. Ya bu isim değil, ya müsemmadır diyor. Tariqat dersi icra ederken, yaparken sadece kelimeye takıllak yani bir tek sifliktir. ya. Kelimenin peki sinyal çekmiş olduğu manayla meşgul olacaksın. Cemiyet böyle oluyor. Arabanın markasını da diyelim mesela Mercedes. Nedir mesela Volkswagen? Belki araba dendiği zaman, araba o isim söylendiği zaman Volkswagen nerede dendiği zaman, belki bu kelime, bu isim murad değildir ya, o ismin belki simler çıkmış olduğu, gerçeklenmiş olduğu araba var ya, ha, odur mu çıktı murad olan? Öbür kelime oldu mu, o beraberlik değil, sen efendim, işte kelimeyle oynayıp duruyorsun vesaire. O kelimeyi kamufle etmiş olduğu mana var ya, işte olur O! Mascut olur diyor, Bismillahirrahmanirrahim. Cemliye böyle bir şey getirir. Ama Rebdani buyuruyor ki, zikrullah diyelim mesela, evlerle beraberlik hali ne kadar güçlü ve kuvvetli olursa, ardından muhabbet o kadar patlak verecektir diyor, bir başka bunda. Yani tarikatın en büyük faydası zaten budur. En büyük faydası budur. Kim kimi ne kadar seviyorsa, ne kadar seviyorsa o kadar muhabbet patlat verir. Yani anıyorsa, kim kimi ne kadar anıyorsa, eğer hatırlıyorsa, onda ona karşı o kadar muhabbet patlak verir. Evet, sen fani bir insanı. İşte bir sevgili veya çoluk çocuğuna vesaire hatırlıyorsa, hatırladığım miktar ne kadar fazla onlara karşı muhabbetin o kadar fazla verecektir. Bu bir, Bu bir denklemdir. Bu bir denklemdir. Bu bir denklemdir. Bunu kesinlikle ee, böyle bilip aksine zerre kadar ihtimal vermemek gerekiyor. Gregorios Rus birinci Aleksandr'e yazdığım mektubda diyor ki, Ey müşte efendim diye çağırın, eğer Osmanlı Devleti'ni yıkmak istiyorsanız, bu devletin bir daha ayak, kalkmayarak, gürülmeyerek, tarih ve istiyorsanız, yapacağınız tek şey var diyor. Bu milleti tekçelerden kurtarın diyor, bu milleti şehirlerden koparın diyor. Bu insanlar bunlarla temas halinde olduğu müddetçe, bu milletin sırtı yere gelmeyecektir diyor. Bu adamlar ne yapıyor peki? bu şeyhler, bu alimler vesaire sürekli Cenab-ı Celle Celle'ye olan iltibatı, alaka ve ilişkiyi zindirt olan insanlar bunlar. Bu milleti bunlardan toparlayan otomatikman bu devlet çökecektir ve bu devlet böyle çok çöpmeyecek, yıkılmayacak. Devleti Ali-i Osmaniye, devlet Abd-ı kıyamete kadar ayakta kalacak olan devlet niye yıkıldı? Niye yıkıldı, niye yıkıldı, ayrı sebepler vardır, sürekli mesela diyelim e, savaş ekonomisi yaşadı, ondan sonra şu, sanayi intilabı yapamadılar, şu bu vesaire, birçok şeyler söylüyorlar. Ama, ama 20 yıldır kafayı bir şeye taktım, bu devletin kendi çökülmesinin arkasındaki manevi sebepler ne, nerede ruhlen bir kayma oldu, hep oraları aradım. Hep oraları aradım. Görülüyor ki yıkıntı önce tasavvuf ve tarikatların teyfi gevşemesinden patmaklardı. verdi. Arkadan artık yani giden gidene giden gidene giden gidene birçok tekkeleri, şeyhlerin kendileri kapattı. İşte adam da da konuşuyor, bak cemaat, Cenab-ı Hak Celle Celal olan ilişkini de dikkat edin. İşte kalbinizin cemniyet hali olsun, işte etrafıza murakabı de olsun mesela diller. Sanki Tazavva tarikattan bıktı, bıktı. Allah Celle Celaluhu dinini kimseye kaptırmaz ve eldirmez. Ve sonunda şey efendi, tepam, kendi mürütlerini kendi kovdu, tekkesine kendisi asma ili dağıttı. Bir tane de şurada yatıyor, Bu Fatih Kürzesi'ne giderken o sol tarafta bicili bicili bir yeri restore ya, ha orada yapıyor. O adam, o adam kendini tepkeyi kapat. Bunlar şimdi pazarın sabahında bir fena saatte konuşuluyor, biz uyuyoruz vesaire. O uyumanın var ya hesabı sormasın. Nasıl? Cenab-ı Hak e gönderildi zalimi, vurdum şu kapıyı bir asma gel, oldu bitti. Herkes o kadar ağlar ki, o kadar ağlar ki. Sahtekârlığın manası yok. Filistin'in parmazhaneden bir gav gavucu vardı. Gavur mu? Tam gavuru yani.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 eki ciroa küfundan korkuyoruz diyor. Tekrar tekkelere dayalı bir İslami hayatın 되ge gündeme gelmesi, Müslümanların hayatına hakim olmasından korkuyoruz ne diyor. Bunu Yavuz diyor. Yavurdu da faramaz diyor. Hangi tekke diyor? Ellezî tefarrace minhâ O tekkelerden mezun olduğu diye mi? Onların muhtar. Allah gani gani rahmet eylesin. Libya'yı itacanlardan kurtar. Ömer Muhtar! Ömer Muhtar! Ömer Muhtar! Ve Abdülkadir Cezayir. Cezayir'i Fransa'dan kurtar. Abdülkadir Cezayir. <gülüyor> Evlener Gazi Tavgadi'nin adamıdır. Ve Abdülkerim'i Fattavi. Ondan sonra... Ah, ondan sonra... Kulus, o elleri deyip yine istilacı güçlerden kurtaran adam diyor. Böyle davaya tabir. Dava için gözünü budakta ezirgemeyen milpan yani Allah'ın tane olan kulları yetiştiren tekkelerin de terkâhların kurulmasından korkuyoruz, bunu moşedeyen söyler. Şimdi bazı efendim, yani cehaleti ilminden çok fazla tipler, tipler kateova tarikata ne gerek var, bilmem ne vesaire, bu de artık bu iş bitmiştir, başka türlü yöntemler uyguluyor vesaire bilmem ne vesaire. Çok konuşan çok konuşan Allah'uü Teala yani e, dertlerine Derman İssan eylesin mevlatlerde kalan o Arap kardeşlerini yardım eylesin ama ama ama bakın bakın bakın bakın Ortağu'ya nerede kan ağlıyorsa ciddi bir birtariikate dayalı Safu dayalı Ehlullah ile işbiriyle dayalı bir İslami hareket göremeyeceksin. Cezaevi'de Selepilik patladı ki Selepilik patladı, kaldı ki oralarda, oralarda Tatovbe tarikat ve tarikatın getirmiş olduğu Allah'la beraberlik hali çok iyiydi. Ama bir Selepilik gibi gereken çıkarttılar vesaire, bak İslam halinin her tarafı şu an kanalıyor. Bazı ülkelerde Tatovbe tarikat yasak bile, giremez bile. Onun için istikbale bu Allah'tan bir kesmekteyle ona göre eksiklerimizi konuşuyoruz. O eski kalite, o eski kadro, kalbin sürekli Cenab-ı Celle beraberlik halini sağlayan, o alimler, o şeyhler, o tekkeler, o dergeler dergeye girmediğimiz müddetçe kimse rüya görmesin! Kimse rüya görmesin! Kimse rüya görmesin! İnşaatın mühendisliği farklıdır, arabanın mühendisliği farklıdır. Geminin mühendisliği farklıdır, uçağın mühendisliği farklıdır. Müslümanların teyzeyi eğer sağlam dinamiklere sahip olup da ayağa kalkmanın da mühendisliği farklıdır. Din uydurma! Din uydurma! Din uydurma! Sana dine zam yapma yetkisini, sana dinde diskonta yapmadığı kimlerdir? Kimlerdir? Kimlerdir? kimlerdir? Kalbin sürekli küveti Mevla ile beraber olsun oğlum. E bunun en garantili teminatı garanti nedir? Mevla-i zikir. Usulüne, riayetle yerine getirilen tarikattır. Ne yapacak peki bu zikrullah? Mahabdaki kitifleyecek. İnsan da girisini andığı sürece ona karşı mahabeti ne yapar? Kükrer. Tencereler kaynayansız sonu taşar gibi mahabbet patlat verecek, İnan Marad-ıhani. patlat verdi mi arkadan ubudiyet gelecek, o da diyor. Öyleyse zikrullah, zikrullah. Ondan sonra artı, artı mahabbet, artı ubudiyet eşittir Cenab-ı Hak Ama Mamurabba Hanım'a dedik kayıt koyuyor, hangi zikirle atıyor, ne türlü bir zikirdeki Allah'la beraberlik hali insanı peki Cenab-ı kucağına atar. Senin sevgilin Cenab-ı Celle Celaluhu'ya e kavuşturur. Diyor ki zikir de Resul-i Ekrem'in dediği gibi olacak, İşte şimdi maalesef sınıfta kalıyoruz. Ne o? Rasulü eklem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Mevla'yı o, o kadar zikredeyin ki millet sizin halinizi anlamıyor diyor ki bu mevzun bu adam, bu gelir bu kafayı süyürdü desinler. Millet sizin aşkınızda böyle söyleyecek noktaya kadar bilince Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun mevla ile haliniz olsun diyor Rasulü eklem sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdiye kadar hangi birimize bu adam işte benim kafayı sıyırdı, bilmem ne kendiniz kendini dağıttı, mağıttı veya bu delidir, bu af buyurun manyak, manyak görüşü vs. E, bunun ortadaki ısrarımızdan dolayı, şimdiye kadar milletten böyle bir tenkit aldık mı? Aldık mı? Aldık mı İsmail'a? E? Gözünün yanı yiyin İsmail'a! E. Devlet, efendim, Türk standartlar enstitli kurmuş. Peki o kurum ne iş görüyor? İman edilen malların peki, karıca kontrolünü yapıyor. Bir mal yapıyorsun, malı gönderiyorsun, Türk Stantartlar elşisine. Adamlar kontrol eden geçiyor, sana ondan sonra KTA. TSE zangalı, peki, mal üretim belgesi veriyor sana. Ne demektir bu? Bu adamın yatmış olduğu çamaşır makinesi, buzdolabı bilmem ne. TÜKSÜTÜ bir TSH zangalı. Allah Celle Celaluhu la tesi ve la temsi bizden TSE zangalı zikrullah, bir beraberlik istiyor. Allah bizden deforme olmuş. Ondan sonra son efenin kullanım vakti e, geçmiş ilaç misali tarikat ve kaza istemiyor, istemiyor, istemiyor. İkinci efenin gidiyorsun devlete, eyvallah Osmanlı devletinin başı olan adama görev istiyorsun. Tamam diyorlar, falan gün gel, peki sen kim hemen mündetirsin sen, hangi şey gibi müridisin? Çarşambada efendim İsmet Galipullah dergahında işte İsmet Galibullah veyahut da Ali Haydar efendinin müridiyim peki. Tamam derler de 10 on gün sonra gel. Devlet buradan rapor istiyordu, rapor istiyordu. Bir de şu şu bir şahıs geldi, bu adamın ruh sicil dosyasını istiyoruz derdi. Buradaki şey efendi yazardı. Müridimiz Ahmet oğlum Mehmet diyor. Tarikat dersleri noktasında zayıftır, gevşektir. Kadın tutkusu vardır. Ondan sonra helal haram noktasında çok ciddi değildir. Adama hemen haber veriliyor. Sen bize yaramazsın. Doğru daha inek bekleme ederler. Eğer gelen rapor ciddidir, tarikat dersleri ciddi, ilme düşkündür, devletin malını kurur, hayillik yapmaz gibi bir rapor çıkıyorsa, gel derlerdi. Senden para sabun da olur, senden çocuk da olur. Devlet böyle çalışıyordu. Bu sistemler böylece, eğer devlet işi kalınca, devlet bitti, gitti. Şimdi Masonların bir kurumunda bir müessesinde bir görev alacak olsan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 He, masonluğun hiyatı için neler yaptın peki? Bize bir hizmet dosyası getir. Eğer yaptığın hizmetler yeterli görülürse senin ataman yapılıyor. Bu ne demektir millet? Bu ne demektir millet? Hangi hürriyetten bahsediyorsun? Bu bir işgal değil midir Allah aşkına? Bu bir işgal değildir Allah bir işgal değil midir Allah aşkına? Bu bir işgal değil midir Allah aşkına? Namusları ipoteğ altına gitti, ülke yeraltı yerüstü kaynakları ipoteğ altına gitti, ülke yanarıyor. Ee, ben hala kadar sefasınca bugün dedi. Ee ormandır. Bu tanıyor musun sen? Bu musun sen? Bu sen? sen? İnsanların kudreti tutuldu bir anda, bir anda. Adama diyelim, gel ERT'ye gidelim vesaire. Adamın önce hapishatta odanın kilitlemesi lazım, adam'a bir hürriyet ver, o andan sonra. Ondan sonra! Ondan sonra! Çünkü kitapları aynen der ki, doğuda bir Müslüman ayağına bir diken batsa, Setevay seser de yazar. Peki doğuda bir Müslüman ayağına bir diken da bir Müslüman eğer onun acısını hissetmiyorsa bunun imansız gitmesinden korkulur diyorlar. Şu an İsrail zindanlarında İsrail piçlerinin peki cinsel tecavüzlerine maruz kalan peki Filistinli kadının ızdırabını etti mi? Etti mi? Londra'da evi, Hoxton'da da şu an neler öyle neler peki? Ha? Ha? Şimdi buradan gidince gidecek yeneceğiz değil mi? Hangi maddikla? Bir de burada hor hollu uyuyoruz. Bir de bu, yani bir de bu işin altı tarafı yani. Bu ne? Bu ne? Hacı Arar Hüdyi Sınırı'nı buyuruyor ki ''Lehdel emru etsevecühel murakabete fakat'' Tamam mı? Hacıdan bıdı bıdı yapma! Bıdı bıdı yapma! İnsanın canını çıkma! Bak kaynak tülürüm sana! Git Hacı Arar oku be şahı! Bak ne söylüyorum? ''Lehdel emru etsevecühel murakabete fakat'' ''Tazavu ve tarika'' Sadece böyle şeyin müridine teveccüh etmesi Ondan sonra işte murakabede iki saat kaldı Yaaa! Yo! Tasavvuf tarikatı bu değildir. Ben emir zanu tüm tüm tabi yani mesudun vaahid ve tahsil idrakin khasim ki cemil el cami ohaar. İş nedir peki? Bütün tekratir bir noktaya kitli ve g mahlukatı zaman Allah tefakkur eder gibi Dünyada tasavvuf tarikatı bu kadar tekstra var mıydı ki? Kim? kim? Ha var, Hacı Aralegi, Şahinah Südent var, İmam Aralegi var ama ne kadar böyle yani kaplayıcı, ne kadar böyle medrete tabiriyle efradına, camiye, afiyarına manevi tarif değil mi? Allahça bakman mesleği, aman Allahım. Hayata bakıyorsun, Allahça bakıyorsun. Mevla nasıl baksa diyelim mesela ha yani hoş olurdu, benim bakışım, Cenab-ı Hakk'ın bakışı oluyor, dünyanın her tarafında şu an tek yangın var, alev alev pek her taraf cahir cahir yanıyor, İslam'ın kamış parlası yanıyor cahir cahir diyor ki, ben sefa sürüyorum, utanmadım da bir de, bunları dinlemeye tamir etmiyorsun, kalkıp gidiyorsun değil mi, ah kardeşim ah, ah kardeşim ah, öldüğü zaman senin cenazeni ben kaldıracağım, haber mi sana peki yani karış mı diyeceğim? Senin tabutunu ben taşıyacağım biliyor musun sen? Eee, herkes mezar başında peki, biraz iş sonra çekip gittikleri zaman Mezarın başında benle sen kalacağız Bir de münker mekiği var orada Eee, sana hesap sormak için geldikleri zaman oraya Ben sana orada destek olacağım Sen, şu, şu mübarek adamı sözlerini dinlemeye tamir göstermiyorsun Çekip gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Gitmene gerek yok Ateşin bizim eve gelmeye iki ev kaldı iki ev. hatta ateş bizim eve geldi baca savar tutuşuyor 12 bin kilometreye 16 bin kilometreden daha adam kattı anburdumuzun dibine geldi Amerika ne diyor adam al Bay Bugün diyor, bu kadar işimi çeker diyor. Ondan sonra hedef diyor İstanbul diyor. Önce Abdülhamid Han cennet mekanını çizgenet mekanı. Abdülhamid Han'ın türbesini efendim yani yapmakla bir şey başlayacağız diyor. Projem var mı? Ne? Projem var mı? Projem var mı? Varsa helal olsun sana. Hayalini kim ki projen yoksa kaybol. Ondan da adamcığı gelme. Varlayan, varlayan, caminin varlığı, Kur'an'ın varlığı, Muhammed mustafanın varlığı, tehlikeye girdi, tehlikeye girdi. İnsan anasını satar mı? İnsan anasını satar mı? İnsan anasını satar mı? Din benim anam dönem anam, anamı daha Bu laflardan yani geliyorum diye de ama yüreğinizin acısı ve çok büyüttü. Tarihin değil Hala bir rehavet içerisinde belki böyle mayıçlık öyle öyle mi ya? Eskiden tarikatlarda bulunan müritler yolda yürürlerken, böyle sallara sallara sürdüğü diye yürüdükleri zaman, onları tarikattan kovarlardı. Git derdi, senden adam olmaz! Derdik gibi insan yürürken, iradesini iyi kullanan, kafasını kullanan, azimi, yetanetli, metanetli, ayağını yere bakan insan neden ne lan bu derlerde gibi yürüyorsun? Tarika yani e, insanları öldüren bir makine, bir mekanizma değil. İnsanların öldüğü yerde insanları sevgiyi öldüren, ayağa düşen bir sistemdir. Haccahara ne söylüyor? Ama bunun belki yerine yani merkezde ne var? Aleyküm bil cemiyeti. Oğlum, oğlum, oğlum, oğlum. Kalbinizdeki beraberler sakın, sakın bir helal gelmesin. Aman buna dikkat, aman buna dikkat. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا لَكِيتُمْ فِيَةً فَذْبِتُوا فَذْبِتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهِ كَثِيرًا لَعَيْكُمْ تُفْلِحُونَ Kullarım, çocuk kullarım, savaş girdiğiniz zaman Savaştığınız an peki ayaklarınız yere çakın diyor Allah Celle Celaluhu. Gerçeklik, örteklik göstermeyin diyor Cenab-ı Hak Peki Rabbim tamam mı? Şivledik kendimizi yiyen Rabbim. Ne yapacağız peki? Ee, silahını zemeye basalım mı ya Rabbim diketi yiyeceğiz icabında? Kulların şu korkaklığı atın baştan. Ardından peki feteğe basmanın sırası değil. Peki o an benim beş kulağım oluyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Ve zikurullahi kezirallekum tuzlihun. Allah cebbede düşmanla karşı karşıya. Onunla beraber onu istiyor. Oğlum dur şimdi silaha gerek var. Yap bakayım silahın üzerine. Hemen benimle Fransa geçiyorlar Celle Celaluhu. Benle irtibata geç bakayım diyor. Kalbin benimle meşgul olsun diyor. Allah sana cehsede tarikat istiyor senden. Allah cehsede silahlarını önce kendisiyle meşgul olmanı istiyor. Bak Allah ne yapacak? Ondan sonra. Silahı da edip yani gerek bile kalmayacak neredeyse. Allah sana böyle yardım edecek. Bu altyapıların hepsi darmadağın edildi belki. Şimdi, şimdi tarikat şu tarikat bu meslek ediyorsun Tarikat bir Tarikat bitireceksin. Tarikat bir donlaştığım beyti. İster bölecek ister verecek ısrarı. Tarikat ruhu hayatın suyudur suyu. Hayatın oktijenidir oktijeni. Varsa oktijen hayat var. Varsa su her yer yemişin Allah izniyle. O da bir hadise. Böyle bakmak gerekir cemaat. Yavuz Sultan Seliman Han i rahmet-i ve Lumpan, hep doğuya hep gitti savaş yaptı. Son seferini Avrupa'ya yapıyordu. Çorlu yakınlarında, şu sırtında bir çivan vardı, şiir, hemşi isminde, çok azgın bir, zalim bir çivan. Yavuz Sultan Seliman bayağı rahatsız oldu böyle. Neyse bir hararet, bir sıkma tuttu onu, bir ateşleri içerisine düştü. Hatancan dedi ki, ya Hatancan, Hatancan dedi, dedi, ya bu ne iştir dedi, hele bak şuraya ya dedi. Yavuz Sultan Selim Han yani hakikaten yani tam erkek bir insandı. Şiban tuttu kendiniyle patlattı böyle ki yani nasıl yaptı buradan oraya falan tuttu sıktı patlattı. Dedi ki baklana şuna diye. Tabi o kattı ne olduysa şiban hızlı gitti. Vatan Can durum gelince. Fakat Valişan böleceksin de diyemedi çünkü devlet başkanı kalkıp kült demek diyele bir yerde akar ee, ettiği için dedi ki. Padişahım, padişahım, padişahım, padişahım, padişahım, şu an Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile beraber olma anıdır diyoruz. İfadeye bak, edebe bak. Padişahım şu an Mevla ile fıkı olma halidir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ile cemdiyet hali anıdır şu an. Demek istedi ki, ki padişahım gideceksin. Ceset Sultan Selim dedik ya Hasan Can, Hasan Can, Hasan Can. şimdi ne kadar bizi kiminle beraber saldettin dedi. Atanca'n, Hatancan, yeter şimdiye kadar bizim kiminle beraber olduğumuzu zannettin ki bana diyorsun ki Allah'la beraber olur Benim ondan ayrı, ayrı kaldığım bir anım yok ki, yok ki senin bu ikazına gerek kaldı. Şapok bana dedi, Yasin yetiştir dedi. Ve e, okuyan hafız, selamun Rahim, dedi, dede emanet seksine. Bu topraklar, bu topraklar, bu imanla, peki, bu kaliteyle de bize miras bırakıldı. Şimdi sağ ah, oğlum, orayı ver, burayı ver, orayı ver, burayı var vesaire. bunları da bir gün sorulacak. Allah-u Teala, o noktaya gelmeden uyanmaya bizleri muvaffak eylesi. Mevlana, şimdi bu ciddi bir roh. Ee, her gün böyle bir kucak odun toplardı ki kendisine bir gazet geldiği zaman Mevla'nın yani hatırlanması Cenab-ı Celle Cilâliye meşguliyet ee, hali olmadığı zaman baht derdi unuttum Rabbini vesaire o sopayla kendini kendisine girirdi kendi kendini cevirdi ben bu şeyi diyor ki bazen bir kucak odun akşama kadar yetmezdi ikinciye doğru o odunlar bitirdi. Bu sefer ki bir daha oğlum toplamaktan gider giderdi. Gaflet ağrı geldiği zaman ellerini de duvarlara çarpardı yani. Kendisini böyle otokontrol yapardı. Ki Allah'tan bir an gafil kalmayayım diye. Şimdi Garibullah, Sür-i Cesur, bu ediyor. süper olan bir insan. Az yeme, az uyuma, az içme, az konuşma noktasında yani manen bir misli bulunamayacak kadar harika bir insandır Mevla'nın aşifi. Bu millet bu insanların nameleriyle büyüdü. Eğer seviyorsan diyor Cenab-ı Hak Celle Celal'e uyuyor, eğer bir aşık maşukuna aşıksa peki, eğer bu arada bin yıl ömrü olsa, bir yıl ömrü olsa, bir kere uyursa bu adam aşık değil bu hain ünlü. Onun için kendisine böyle uyk hali falan geldiği zaman gözüne inceden böyle suç sürerdi ki gözü acıtır da uykuyu dağıtmak için. Bunlar takva, bunlar daha da ödeyecek zaradır bunlar. Bu, bu bir takva değildir. Ama bakın Allah'a giden yolda insanlar ne sedakarlık gösteriyor. Bu türlü yani e, kalite işlerini herkesin yapması mümkün değildir. E, bunları konuşuyoruz, niye? Bak adamlar çıtayı ne kadar üstten tutuyorlar, ne kadar üstten tutuyorlar, ne kadar üstten tutuyorlar. Aleyküm bilcem eyyetin. Oğlum Cenab-ı Hakk'a geldi, celle beraberlik halinde. Evet. Ceydip Bağdadi Kudüs'ü hasta oldu. Ziyaretine geldi, geldi. selamun aleyküm dediler. Ceydip Bağdadi Kudüs'ü o an selamı almadı. Geliyse tezbi, tık tık tık tık, tık, tık. devam etti bir müddet sonra dedi ki içeri girdiniz dedi. Beni ziyaret etmek için geldiniz. içeri girdiniz dedi bana selam verdiniz. Ben anında size aleyküm selam diyemedim dedi. Diyemedim. Niye? Cenab-ı Hak Celle e cemdiyet, vardı. Yani tesbihimi çekiyordum. Ee, ulaşmam gereken bir rakam, bir sayı vardı. Henüz daha oraya gelmemiştim dedi. Ben, ben teskime, zikrime, Mevla ile beraberli kalime bir ara verip teskili selamınızı alsaydım düşündüm ki o selamı alırken dertim eksik kalacak, eksik kalacak çünkü ölmekten korktum, ölürsem dertim eksik kalacak korkusuyla selamınızı seyretti. Dert bitti, şimdi selamınızı alıyorum dedi ve aleykümselam dedi. O da emanet etti. Nereden kesiyorlar? Nereden kesiyorlar? Nereden gidiyorlar? Sultan 1. Ahmet Allah gani gani rahmet eylesin. Sultanın camisini yaptıran adam. Aziz Mahmud Hüdaye'nin vasiyetinde diyor ki cenazemi şeyhim Aziz Mahmud kaldırsın dedi. O beni yıkasın dedi. Nefice'den 22 yaşında vefat etti. Bir hastalıktan galiba şeker hastalığı. Ee, osman Gatinane'ye girdi, elbiseleri çıkartıyorlar ve şeyin, nedir, e, Sultan 1. Ahmet'in en alt elbisesi bir yelek çıktı. da bir kurban derisinden efendim bir yelek yaptırmış. Ama kurban derisi de böyle ipet gibi değil, terbiye böyle. öyle. Hani tahta terbiye geliyorlar, güneşte kurutuyorlar ya, sert oluyor böyle o, postaki yani. Ondan bir yelek bitirmiş, ee, en altta o yelek var. Ki o yeleğin de çivileri, o derinin çivileri, benim vücuda bakıyor. Ne şey Sultan veli cihaddet o eee yeleği o şekilde olan bir deriden yaptırdı ki geceleri tarikat tersine oturduğu zaman Cenab-ı Celle Celalü ile hemhâle beraberlik hali e, ni yaşadığı zaman eğer uyku basarsa veya sağ onun 23'ü o efendi eee çivili çiviri çivire deriden yapmış olan o yeleğin çivilleri vücuda saplansın da bir sevke kapsın diye ve tesbih'e, tesbih'e diye, diye devletin ana kimentosu, aha bu, aha bu, aha bu. E, sen dervişle perika dersi yaparken böyle cemiyet haline girdiklerin zaman şöyle y şeklinde bir alet vardı. O yani ye ve bu ye'nin çatalarının aşağısına uzanan işte, bir 50 santillik bir e, demir. Ona benim şuraya dayardı, yeğenimdeki ağzını şuraya sokardı fıstana, ee, yeğenin efendim yani dibinden aşağı giden o uzun gövüle yere saplardı. Darık etleri yaptığı zaman, Cenab-ı Hakk gelir gelirle beraber de kadeh kazdır zaman tabii e, insan tabii niye sahip bir hali gözünü göşi oluyor bu oluyor, uyku basıyor vs. Uyku bastıktı da kafa aşağı düşe koldu zaman, gazetanın şu gibi Kalk verdi adam tekrar kafayı yukarı kaldırdı. Yine devam. bu arkadaşına devam. Neticede Cemil efendim gelin. Yani çıkırmaya bakıyor. E, gemir, e, sayasın ki gene. Dergi o şekilde o şekilde o şekilde o şekilde Cenab-ı Hak Celle, Celle beraber olan cemiyet haline çekse vurulmasını önerdi. Ya şimdi bunlar böyle menkıbe gibi dinleniyor, masal gibi dinleniyor. Sen var ya sen bu hayatı bir yaşa, bir yaşa, hele zaman onun tadını bir istirsin. ondan sonra görüşürüz. Abdülhalif hücduvanı kuzgir sırrın bir müridi vardı, evliya efendi. Aynı zamanda Abdülhalif hücduvanı da helifesidir bu şahit. Ve şahit sahibi diyor ki, Kale'de murakabe dururdu böyle. Hiç yani hem de hem de bir üstte otururdu. Oturduğu yerde böyle saçlarmazsa var, çakıllar, nakıllar var. Halı minder üstü değil, dedi. Öyle bir şey, arabi Ve bu adam ve bu adam evo murakabede kalıyordu. Ay bir derim bilmem ne, sağ sol vay bu da benim öyle bir hale yok. Bu iş olacak şey mi bu ya? Bu iş olacak şey mi? Acaba Fahrişler kütüyesi ve bir havuzun içerisinde böyle otobüsü öyle dinlemiyoruz. Ayakları suyun içerisinde. Çağın Akşı'dan ben dünyaya diyor ben dünyaya onu terbiye etmek için göndereceğim diyor. Çağın Akşı'dan uzaklan bir teveccüs duyurdu. Baktı ki acaba Fahrişler o an Muratabede. Çağın Akşı'dan soluklama atıyor suyun içerisinde. Ayakları ne diyor? Müridim ayakları ne, Niye? O an dedi kalbin elektrokardiyakasını sanki çektiriyor. <gülüyor> Neticede baktı ki kalp Cenab-ı Hakk'la Celle'le Aleyküm bilcem iyi yetiyorsa bir kelime, ama uzun bir ders falan gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Müridini aradı. Nerede ya? Bulun, bulun, çağırın gelsin dedi. Ara sarara yok, meğer hacca gidiyor. Müridini der ki, Efendim Hazretleri hacca gidiyor. Öyle mi? Müridini doğru da bir sebeş dedi. Ve De, girdi ondan sonra, aferin, aferin dedi, aferin, aferin dedi. Şu an o ancake mazmânı tasvîrda bir fakirle meşguldü hindistanlara ve cem-i mücerrebenlere hadi bakalım şimdi bizi bir çekafa soksunlar hadi bakalım şu kalbimizi bir tarafa çeksinler karı tezgisi bilan para tezgisi kasa masası tezgisi vesaire bizim kal umranîcöt zindandan daha zararlı oldu bizim kal halkın tökünü geçti bizim kal oldu fütbane Putperest değil mi? Başka politik bu. Artık Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlendeki putperest olmasın diye 360 sene putu yeksin. 360 sene putu yeksin. Putu yeksin. Gazi taraf belki gavurluk noktasında, gazillik noktasında, ee? Kalbine belki gavurluktan başka bir şey koymasın. Amerikan askeri orada savaşıyor, herkesin cebinde bir tane çıplak kadın fotoğrafı. Sürekli onunla belki trans halinde. Sürekli peki onunla meşgul oluyor. Hani ya ben Müslümandım? Hani ya biz Müslümandık? Resulü'ne kemse olan Vahiner Faruk buyurdu. Ben farklıyım diyor Resulü'ne kemse. Çok şeyleri kaybettik cemaat. Kaybettiklerimi tekrar bulmayan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Sizleri efendim muvaffak eylesin. Sen şöyle bir çıta tut. Sen şöyle bir çıta tut. Niye tarika tercih yapıyorsun değil mi? Neticede söz istiyorum istiyorlar. Kafana bir tane vuracağım. Tetmişlere ya Düşen kanlar Allah yapacak. Buna uğrap bari cemiyetten bunu ters ediyor. Aslında bazı komiserler camileri, eski bir camilerin evlazlık ediyordu. Allah Allah Allah. Eski cami yani böyle bir omuz buradan yıkılacak. Neticede bir çakıldan efendi bir gereçle bir adamın kafasına vurdu. Ben bu şehri diyor ki, yere düşen kanlara baktım diyor. Hepsi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah öyle gidiyor. Yani Mevla ile öyle bir birlik beraberlik ki Cenab-ı Celle'ce de öyle bir kani olmak ki adam ortada var gözüküyor ama adam yok. Adam yok. Duruyor. Duruyor ama vücut kendi kendisi o kadar otomatik olmuş ki işi Cenab-ı Hak getiriyor. Yani kan, nefes, şu, bu bol, ses ayres, uysada, uyumasa da peki sürekli Mevla ile geçiyor. Aleyküm bin cemiyeti ve sarra usil himmeti zi marazin mevla zeldeşihmü bittemam Bütün diyor gayretini, bütün gayretini, bütün gayretini neticede Cenab-ı Hak Seyitle razı olmuş olduğu şeylere tekstit eyle. Oğlum! O yola tekstit Oğlum! Bir yerde din şahfiyettir. Bir yerde din kimliktir. Din kimliktir. Din kimliktir. Din kimliktir. Kimliğin muhafızı fikir. Aha! Şurada anlattıklarının direkli yerine gelmesi gerekiyor ki ben o kimlikle kendimi ispat edeyim. Asya'da Müslüman şahsiyeti kaybolur. Papazlar karga hikayesini biliyorsunuz veya bilmiyorsunuz. Neyse, bilmeyenler duysun. Papaz efendi kilisenin haçına efendim bir garga konuyor ve efendim ee, haçı e, e, kirletiyor. Papaz kafaya koymuş. Bu kargayı yakalayacağım. Ne bu ya? Her gün peki haçı efendim yani pisliyor bu hayvan. Neticede, neticede, hatun yanına peynir koyuyor, peynir koyuyor. O hayvan dedi peyniri peynir peyniri koyuyor. Neticede susanın cıda hayvan mutlaka su içecek, Su yerine de rakı koyuyor peynirin yanına. Hayvan peki keyni yıktan sonra su arayacak. Ee, rakının rakı olduğunu zaten bilmiyor. Su diye onu içecek. Hayvan sarhoş olacak ve papaz gargayı yakalayacak. <gülüyor> Dediğini yapıyor. Hakikaten garga geliyor. E, Peyniri yiyor. Susuzluktan su ara geliyor. Rakıyı içiyorsun su milletine. Hayvan sarhoş oluyor vesaire. Papaz efendim geliyor. Gargayı yakalıyor. Gargayı aynen şöyle söylüyor. Garga, garga sen kimsin ya? Sen nesin ya? Hristiyan dedi yani desen sen Hristiyansın, Hristiyan dedi haçak işlemez diyor. Eee Müslümansın desen Müslüman işgisidir. garda, ulan garda, sen kimsin ben? Şimdi ben Müslüman Müslüman'a dedi ondan sonra ne oralı ne buralı vesaire, şahsiyeti muhafaza etmek esastır. E şu anlattığı kimliği muhafazadır, kimliği muhafazadır, onun için İnsan, immetini, gayretini, Cenab-ı Hakk'ın razı istikamette kullanmalı. Adam evlenmiyordu, ecdad yeni kere. Evlenmiyordu, niye? Evlenip de ben kara sevgiyle meşgul olacağına, çoluk yüzükle meşgul olup Allah yolda, eğer geri kalacaksam ben lazım değil dedi ya Allah Allah. Ben bu davanın canı o serhazden o serhale taşıyacağım diye derdi Eczad. Eczad! Genel bakkın razı olmuş olduğu istikamette adam zürriyetinden oldu zürriyetinden! Zürriyetinden oldu zürriyetinden! Şimdi biz nelere düşünüyoruz değil mi? Eskiden dervişler gündelik darikat dersini bitirdi mi? Tabi boş vakit oluyor. Bitirdi mi? Ne diş beni meşgul etmesin diye, ne diş beni oyalamasın diye adam alır da kazmayı eline giderip tekelin başısına kuyu kazandı. Kuyu kazardı, nefsini belki yorardı, zora sokardı. Niye? Çünkü kazmayı vuruyor, kürekle sokar çıkar, diyor bilmem ne. Kendisini meşgul etkisi sokardı ki, boşluk kalırsa nefis oradan atma kafama kalbinin başı içeri sokar, nefsi ammari galip gelir diye nefse hiç açık vermezlerdi. Bir şeyle mutlaka meşgul edip fitnesine maruz kalmaktan kendilerini kurtarmaya çalışırlardı. Himmeti adamlar burada kullanıyorlar. Olum ve ümme fi tı olum yem diye yeniciti kitap var Her cilti aldi sevden ibaret. Ele dünya kitabın içerisinde. Ümmet-i Muhammed'in Allah kulluk noktasında, Muhammed Mustafa Allah davasına, sancaktarlık yapma noktasındaki yüksek performansı neden ne nereden kaynaklanıyor? Onların âli himmet, konusdaki âli himmetleri, ulubi himmetleri vs. nedir nedir Onu konu ediniyor. Onun konu ediniyor. Bu kitap Türkiye'ye sekiz tane on tane geliyor. Sekiz tane on tane geliyor. İkisini zaten ben getiriyorum. Geri kaldı sekiz tane. Artık kime gideriz vesaire? E nasıl peki ayağa kalkacağız ki biz? Allah Celle Celaluhu düştüğümüz yerden kaldırmaya, bu katmaya kalkmaya muvfak eylesin. Kendilerle vesaire bu vermekten mazlum Müslümanların masını mahfuz eylesin. Ay. Bahçıvan kurumuş bir ağacı kesiyor. Ağaç diyorken beni niye kesiyorsun diye ya. Ben sana ne yaptım diyor ya. Bir zararın var mı peki? Ağaç kurum, kurumuş bir ağaç, Yeşil yok, dal yok, bilmem işte efendim şeyi yok. Yaprağı yok şurası. Bahçıvan da keseceğin odun yapacak. Bahçıvan'a diyor ki beni niye kesiyorsun diyor, benim ne kabahatim var diyor. Bahçıvan diyor suç, edep ağaç diyor. ahlak çirkin ağaç diyor. Senin bir defa kuruluğun, kuruluğun senin en büyük kusurun diyor. Tamam mı? Şu an bil, aynen o kurumuş ağaç gibi olur. Mevlana'nın Kudüs'ün tabiriyle. Kimse mazeret aramasın. Kimse birimiz mazeret aramasın. Niye? Haksızız. Bizim kurulumuz temberleyiniz bir defa, bücet küsur olarak yeter, yeter. Ekonomik çevreleri diyorlar ki Çinle Endonezya, Çinle Endonezya, Çinle Endonezya ikisi full time 48 saat ki Avrupa'nın teknolojide bir saat salmış olduğu mesafeyi alsın. Bunlar elin yavrunak çalışıyor görüyor musun? Çin, a gidiyor neredeyse 2 milyara, e, Endonezya gene yani 150-200 milyon civarında nüfusu var. E, i̇kisi birlikte 48 saat full time çalışsa ki Avrupa'nın bir saatte aldığı mesafeyi alsın, alsın, alsın. Tevekkülün manasını sanki elin gavuru bizden çok daha iyi anlamış vaziyette. Ama biz hala gereği gibi tevekkül ne demektir, tevekkül nasıl yapılır bunu anlamış değiliz. Rabbim muvaffatinden eylesin. Cenab-ı Hak Celleci'l mahruminden eylemesin. Bakın şurada iki satır okudum. İki satır. Ya çok daha az okudum vesaire. Böyle bir tekik yapmayın. Niye biliyor musunuz? Umam-ı bu Rabbani mektubunun girişinde diyor ki tarikat, Kur'an-ı Kerim okumasını e, öğrenmek isteyen bütün ya eli. elif T -t -t -t Öğretmek gibi anahtarız. Öğretmek gibi anahtarız. Her insanın gözü arı görmüyor. Bazı insanların gözü çapaklı. Bazı insanların gözü çapaklı. Ben sana şu mektubu şubu okudum ben sana. Hatta bir sayfalık biris okurum geçerim. orta Ortası adam dalga takmaya benzemiyor biliyor musun? Batlaymalı köyüdeyim mesela unu çevirme yaparken çok daha yani e, dikkatli icabın icabında o ona çevirmesi gerekiyor. Batlaymalı unda kepek kalmayacak, ne bileyim bir pütür kalmayacak. Yani un sanki böyle var yok gibi belli belirsiz hale gelecek, Bir daha ölükten ötesi yok ekmekte bu kadar hassiyet aykırı gösteriyoruz. Ondan sonra elti diktiğiniz gibe şalvardekiniz bir tane, bir tane dikiş atlaması olmayacak. Bir yerde bir dikiş atlaması olursa kes, tırr dikiş gider. Bir yerde böyle gider. Bir yerde böyle gider. Her ne her tarika Hele hele tarikastan bir kimyager ustalığı ile anlatılması gerekiyor. Haleyküm Bilçem diye. Mamura Fahri tek, tek yazıyor ama, oha, üzümün bir tane birimsel bir şey var, çöpü var ama, üzerinde peydi e, var, yüz tane, iki yüz tane tanesi. Ay dişeğinin bir tane seksisi var ama, üzerinde üç bin tane tane var, değil mi? Değil mi? Değil mi? O da,